94.9'da ıı, Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programında yine beraberiz. Ben Özlem Altınkaya Genel, ıı, Hocam Murat Güvenç ile birlikte. Hocam geçen hafta, daha doğrusu son iki programda ıı, uzun uzun vapurlardan bahsettik. Ama galiba biz ıı, vapurlardan bahsetmeye doyamayacağız bir noktada. Program bitecek, bir... bizim vapurlar <gülüyor> Biz hala vapur <gülüyor> <Vapurlar> <gülüyor> konuşuyor bitirecek. olacağız. O yüzden bu, bu e, programda... E, vapur temasını e, gerekli referansları zaten vermiştik eser evet, e, tütele. Tüte. Ve e, Tarih Fakfı'nın Toplumsal Tarih e, dergisine ve eski İstanbul dergisinin sayılarında bizim vapurlarla ilgili çok geniş bir yazım var. Ve bu hakikaten İstanbul için e, çok e, e, ayırt edici bir konu. Çünkü e, İstanbul'un vapurlarının benzeri e, dünyanın ...çok yerinde yok... ...yani içinde vapur işleyen şehirler var... ...ama İstanbul vapurları hakikaten... E, ...kendi başlarına... ...özgün bir şey yapıyorlar... ...yani İstanbul'un vapurları... ...yanında Venedik'in ettaları ...yani hakikaten... E, ...oyuncak gibi kalır... ...ölçekleri ve hızları... ...şeyleri itibariyle... ...taşıdıkları yolcu sayısı itibariyle... ...orada çok sık vızır vızır evet. çalışıyorlar... Şimdi tabii karşıdan karşıya geçen arabalı vapur çalışan şehirler var. Ee, Hong Kong var, New York var. Oralarda Hı. da, da hiç, ama Haliç vapurlarından hiç bahsedemedik. bahsedemedik. Evet. Ama. Ama, ama bu vapur meselesi hakikaten e, önemli. Ben son olarak e, Osman Nuri Ergin'in Mecelli-i Umuru Belediye kitabında e, bu şirket ayrıyanın kuruluşuyla ilgili e, tartışmalara refere ederim. Bir kere de e, daha konuşmuştuk. Yani burada e, vapuru bir Kamu malı, kamu hizmeti olarak Nasıl tartıştıkları e, görülüyor Şimdi vapur meselesini bir tarafa bırakalım da Yollara gidelim evet. Ne konuşacağız yollarda bakalım e, Ne konuşabiliriz hocam İstanbul'un yol ağı ile ilgili Daha önce e, Vapurların ve iskelelerin Yolların devamının olduğundan Bahsetmiştik Belki bu sefer tersine giderek bu yolların Kurulmasının arkasında acaba bir Evet bir e, belki bir anekdotla başlamak yararlı olabilir. Birisi bir, daha önceden denizi görmemiş bir Anadolu'lu genç göçmen İstanbul'a gelmiş. Bir iki saat İstanbul'da dolaşmış ve akşamleyin memleketiyle telefonda konuşurken sormuş da İstanbul'un neye benziyor, nasıl bir şiir şey falan demişti. O da İstanbul'u tasvir ederken, ya İstanbul İstanbul dediklerinden ben bir şey anlamadım. Her tarafı eğri bürü yokuş yokuş bir yer demişler yani. Ama bir düzlüğe benzeyen bir yer var. Orayla su basmışlar. <gülüyor> Şimdi bu e, İstanbul'un hakikaten e, bu yamru yumru arızalı topografyası İstanbul'un belki de denizden sonra İstanbul'u anlamamız için en e, önemli ikinci girdiği oluşturuyor. İstanbul bu e, Fransızca'da Valone derler. Yani vadiler ve tepeciklerden oluşan bir arızalı topografya üzerinde kurulmuş bir, bir şehirdir. O yüzden İstanbul aslında e, her şeye sahiptir ama düzlüğü yoktur. E, düz düz yeri olmadığı için de e, veya çok sınırlı olduğu için yani düzlük üzerinde hı hı. yürünebilir düz aks eksen İstanbul'da kıt bir kaynak. O yüzden e, nerede düzlük varsa İstanbul orayı e, bir değer, bir e, aset, bir koz, bir şey hale getirmiştir. Yani sonuna kadar kullanmış. kullanmıştı. E, o yüzden İstanbul'un mekansal yapısının örgütlenmesinde bu düzlükleri şey yapmamız lazım, e, işi bulmamız lazım. E, bu düzlük meselesi, düz yer meselesini de o dönemin teknolojisi içerisinde düşünmeniz lazım. Şimdi e, birinci şey her yer olan yer düz değildir. İkinci neye değildir? Çünkü düz üzerinde yürülebilir yer dediğimiz zaman e, bu sadece meyille ilgili bir şey değil. E, drenajla yani suların yağmur sularının e, aktarılması yüzey sularının giderilmesi gibi çok büyük sistemlerin bulmasını gerektirir. O, oyla uzun da. süreler içerisinde. Evet. Yani o zaman bir vadinin ortasından giden bir yol belki yazın bir düzlüktür ama kışın geçilmez e, çamurluk hı hı. bir bataklığa dönüşür. O yüzden düzlük dediğimiz zaman biz e, bir şey olarak e, tersini düşünerek bir tepelik anlamamız lazım. Eskiden düzlük tepenin sırt çizgisinde gerçekleşiyordu. Yani tepenin en tepesine çıktığımız zaman iki yamacı da gören çizgiye eski Osmanlıca'da hattı bala, Türkçede su ayrım çizgisi diyorlar ve bu çizgiyi takip ettiğimiz zaman biz hiçbir meyille karşılaşmadan süreklilik içerisinde yürüyebiliyoruz. İstanbul'da da böyle baktığımız zaman nerelere tekrar ediyor ediyordu, bu baktığımız zaman tabii <gülüyor> e, bunu anlamak çok zor değil tarih içinde tarih içinde eski tarihi yarımada da eski İstanbul'da bu Divan yoluna tekabül ediyor. Divan yolu mesedinen yol yani iki tarafına doğru gittiğimiz zaman yamaçları olan ama sırt çizgisini izlediğimiz zaman bizi işte Sultan Ahmet'ten Beyazıt'a, Beyazıt'tan Aksaray'a götüren ve o çizgiler üzerinden de bizi Edirne Kapı'ya veya Topkapı'ya götüren Vatan Millet Caddelerinin eksenini takip ettiğimiz zamandı. Uluslararası trafiğe bağlayan bir sistem. Bu İstanbul'un tarihsel olarak e, kullandığı ve İstanbul'un merkezini şekillendiren en önemli yapılardan bir tanesi. Şimdi eğer bakarsan bu şeyin hattın Kuzey'e Haliç'e bakan kısmı bütünüyle şey e, ticaret, han e, Mamre'ye bakan kısmı ise e, konut olarak şey yapmış ve bu cüzlüğün üzerinde oturmak o zamanlar ...prestijli bir şeymiş... ...çünkü... E, ...burada çamur olmuyor... ...her şeyden önce... bu su, ...ikincisi de... ...su temini bakımından çok... E, çekil, ...öncelikli... Çekil, ...öncelikli bir... Şey. ...çünkü su... ...çeşmeler önce buradan... ...şey yapıyorlar... ...bozdağın su kemeri dediğimiz kemer... ...yani İstanbul'daki ...işte bu hattın... ...çizgisini şey yapıyor... ...ortaya bir vadi geliyor... O vadi, Boğaz, Boğaz, Boğaz'ın kemeriyle geçmişler. İki tarafın tepelerini birbirine bağlayan bir e, su hattı çizmişler. Yani bu e, ve e, tepede oturmak, bu hatta yakın oturmak aslında sosyal prestijin bir e, parçası. Bütün oldu. bu Burada, e, alt yapılara da işaret ediyor. He. Yani mesela Osmanlı'nın eliti Fatih'te bu hatta en yakın oturuyor. O, eski Bizans'ta da o şehrin sarayları şeyleri soyluları bu hatta yakın oturuyorlar. Daha mütevazi alt gelir grupları ise hatta yaklaşamadıkları için denize, deniz kıyısına iniyorlar. Yani o dönemde bugünkünin tersinde deniz kıyısında oturmak makbul bir şey değil, tepede suyun yanında oturmak mümkün. mümkün. E, deniz kıyısı o kadar çekici bir şey değil. Şimdi şeyin köprünün inşaatından sonra ki onu görmüştük. Ee, düzlük meselesine geldiğimizde 19. yüzyılda çok ilginç gelişmeler oluyor. 19. yüzyılın başında İstanbul ee, tam sayı vermek biraz zor ama 300 bine yakın bir nüfusu var. 300 bine yakın bir nüfusu olan şehir ee, bir yüzyıl içerisinde nüfusunu 900 bine çıkarıyor. 3 yani kat, Çık. üç, üç kat büyüdüğü zaman da Galata tarafındaki düzlükleri bitiriyor. Ve o dönemde Galata'da Galata Cadde-i Kebiri diye bir cadde var. Yani tophaneden Azap kapı denen, azap kapı dememek lazım. Azap kapı denen yere kadar uzanan, tersaneye kadar uzanan bir düzlük var. Buna da Galata Cadde-i Kebiri deneyim. cadde Kebiri'nin ne olduğunu Hı. hocam bir açıdan. cadde Kebir işte bugün çok sık duyduğumuz, artık herkes bunu biliyor. Beyoğlu'nun yani İstiklal Caddesi'nin esas adı Grand Rude Perancı'da, Peran'ın Osmanlıcası cadde-i kebirdir. Yani büyük cadde e, anlamına gelir. Büyük caddenin bir başka e, versiyonu. Galata'da. Galata'da idi. Biz bunu unuttuk ama e, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl. ...başı haritalarında ki onu da herhalde önümüzdeki hafta koyarız. Evet, blogumuza yani, belki bu, bir bir hatırlatalım. Mi? İstanbul Kazan bizkepçe.wordpress.com adresinden blogumuza göz atabilirsiniz. Genelde belli serilerimizi bitirdikten sonra bunlarla ilgili bir blog postu yayınlıyoruz. Aynı isimde bir de bir Facebook'ta sayfamız var. Topluluk ya da community olarak geçiyor. Buradan da postlarımızı yayınladığımızda genelde duyuru yapıyoruz. Evet şimdi bu e, yani düzlüğü e, tüketiyor. Ve bu düzlüğün adını o Go haritasında mesela görmek mümkün. Buraya açıkça Grand Rude Galata deniyor. Yani Galata Caddesi kebiri, yangın yani haritalarında gözüktüğü gibi şehir rehberlerinde de şehrin ana eksenlerinden bir tanesi. Ama bu omurga dediğimiz şey... Şimdi gözümüzün önüne e, Beyoğlu yakasını neye benzediğini her gün içinde hayatımız geçse bile Beyoğlu yakasının nasıl bir yer olduğunu anlamamız için benim izin versen bir metafor kurayım. Bir kayık düşün. Kayığı ters kapatalım. Ters kapatılmış bir kayık var. Bunun kayığın baş kısmını Galata gibi düşünebilirsin. Yani Galata Caddesi 2.1'i denen hı hı. şey bu ters kapatılmış kayığın e, yani bu küpeştesine tekabül ediyor. Yani tersinden böyle gittiğimiz zaman burnunu böyle yatay olarak kayığı şey yapan dolaşan bir yol. İki tarafında da iki ucunda da Galata surlarına geliyor. Oralarda da kapılar var. Şimdi bu aranın alanı şehir büyüdüğü zaman ağzına kadar ticaretle doldurmuşlar. Ve artık şehir bu alanda daha fazla büyüyemiyor. Ve büyük bir kriz oluyor. Büyük bir kriz olduğu zaman yani bir e, yani bir mekansal kriz boğaz Çerçeve değişimi yani değil mi? Çerçeve, mekansal çerçeve. çerçeve değişimi. İşte bu bu problemi çözen de tünel oluyor. Çünkü tepede düzlük var. Yani bizim tünel meydanın olduğu yerde düzlük var ama e, programın ileriki kısmında belki konuşabileceğiz. Burayı şey yapmak için yüksek kaldırımı çıkmak lazım. O yüksek kaldırım da gençler için değil ama ben yaşta olanları tık nefes edip gebertecek bir şeydir. Yani o yüksek kaldırım öyle kolay bir şey değildir. Ve işte bu mailler, buradaki yüzlerce binlerce basamak aslında e, hiç de e, cazip bir deneyim değildir. Öyle olduğu için de bunu yine metinde göreceğiz. Orası e, yüzyıl başında aslında hiç de e, e, böyle e, gidilesi bir yer değildi. Burada parçalara evet, otur oturacağız. Evet. Yani orası bir çeşit mezberlik, çöplük bir yerdi. İnsanlar yani Galata'nın yukarı kısımlar. Oraya insanlar orayı, o yolu yürümek, yürümek istemiyorlardı evet. Yürümekten e, yılıyorlardı, beziyorlardı, cayıyorlardı. Ama şeyle beraber, e, tünelin inşaatıyla beraber bu problem aslında teknolojik olarak büyük bir ölçüde çözüldü şeyle başlayan, kara Galek'le de başlayan e, tünel bizi çok bir böyle 2-3 dakikalık bir süre yolculuktan sonunda o tepedeki 70 75 metre kotundaki düzlüğe getiriyor ve o düzlük artık bize İstanbul'un 100 yıl tüketemeyeceği, düz hala e, tüketemediği e, düz, <gülüyor> e, düz, <gülüyor> e, düz e, ekseni oluşturuyor. Yani evet. işte bu bu ekseni şeyden başladığımız zaman Galata'dan yani tünelin oradan başladığımız zaman tünel Galatasaray Taksim Taksim Harbiye Harbiye Şişli Şişli Mecidiye Köy Mecidiye Köy Zincirli Kuyu, Kuyu yani bu hattı gözümüzün önüne geçelim evet. bu aşağı yukarı metronun güzergahına tekabül ediyor ve gittiği yere kadar gidiyor Maslak'tan sonra da devam ediyor ve bu, buraya baktığımız zaman 12-13 kilometre gittiğimiz zaman Maslak'a vardığımız zaman şeye oranda ııı ee, kot sadece 40 metre yükselmiş oluyor. Yani 12 kilometrede 40 metre yükselmek de hemen hemen hiçbir Hiç, meyil evet, de, de, de hiçbir eğim yok demek. İhmal yani edilebilir bir şeydi. Şimdi o zaman İstanbul'da yürünebilecek tek yer e, bu sırt oluyor. Şimdi o zaman da İstanbul'daki cadde dediğimiz zaman tarihsel e, köken itibariyle cadde tarihi yaramada da mese tarafında oluyor. E, şeyde gerçi bir tarafında da e, Galata cadde Kemiri, sahil, e, Caddesi, sahil evet. caddesi ama tüketilmiş bir cadde. Ve kendini yeniden üretmesine, daha büyümeyi, daha yüksek yoğunlukla kabul etmesine imkan yok. O da tüketmiş, tüketildiği doygunluğa ulaşıldığı zaman da... Bir sıçrama yapılıyor Teknolojik olarak evet. sıçranmış, tünele geçilmiş. Tünel geçirdikten sonra da artık şehrin önüne e, neredeyse 100 yıl için tüketemeyeceği kadar geniş bir arazi stoku e, konmuş. Şehir ne zaman... Kuzeyde arazi kullanmaya ihtiyaç duysa bir küçük teknolojik değişim yapıyor. Yani atlı tramvaydan şeye geçiş, elektrikli tramvaya geçiş, elektrikli tramvaydan işte otomobil taşımacılığına geçiş, köprünün yapılması, köyün gelişmesi, nitekim... Son dönemde de bu hmm. e, Maslak tarafında gördüğümüz küresel şehir evet. peyzajı. Yani aslında o ben, bizim bahsettiğimiz bu hattı bala, su ayrım çizgisi, o tepe hattı e, esas itibariyle İstanbul'un bir çeşit mimarlık müzesi evet. gibi bir şey. Yani, silinemeyen bir iz. Silinemeyen yani. yani bunu e, tünelden e, başlayıp oraya kadar yürüyen bir e, şey, yaya aslında Arnubu İstanbul'u. 1930'lu yılların apartmanlarını, <gülüyor> 70'li yılların müteahhit apartmanlarını, <gülüyor> nitekim en sonunda da Levent'in ilk izli yıllandıda küresel yani yeni işte yeni ölçekleri, yeni e, iş mer çoklu ne, ne deniyor onlara mixed use'a ne diyeceğiz Kardeşim, karma kullanma karma kullanımlı e, binaları e, iş merkezlerini görebiliyor yani bunların hepsi aslında aynı eksen üzerinde. Yani kuruluyor yani düzn yarattığı evet. bir evet. emlak getirisinin Evet, evet. yani şimdi bu, bu böyle baktığımız zaman aslında İstanbul'da sokak bunun içerisinde sokak çok e, nadir yani sürekliliği olan sokak evet. çok nadir yani sokak dediğimiz şey İstanbul'da çok kısadır ama İstanbul'da diğer şehirlerde çok olmayan bir şey vardır. O da yokuşları. Yokuşlar. <gülüyor> İstanbul'un yokuşları. İstanbul'un yokuşları işte nasıl diyelim yükseklik çizgisine pazar, paralel giden sürekliliği olan sokakları tepedeki ana akslara bağlayan dik. Şokaklara yokuş diyoruz. Yani şey, büyük endek, küçük endek. Şimdi gibi. büyük endek mesela büyük endek ve küçük endek aslında şeyi eğim e e e e e e çizgilerine paralel, paralel giden, olarak. giden. Bu evet. e kayın, kayayı şey, ters, ters çevirdik çevrendik. Evet. Oturttuk tam onun yani, şeyde e yerle birleştiği yerdeki evet. çizgiler veya onun üzerinde çizdiğimiz herhangi bir şey yani yatay olarak, yani küpeçlisine paralel olarak çizdiğimiz herhangi bir hatta hiç meyil olmayacaktır. Bu caddelerde de hemen hemen hiçbir e, meyil yoktur. Tabii bu hendeklik meselesini de e, hatırlamak lazım. Hendek, meyilin olduğu yere hendek yapılmaz. E, bunlar aslında su hendeğiydi. Eskiden surlarının önündeki su hendeğinin e, doldurulmasıyla elde edilmiş sokaklardır. surları yıkılınca onun üzerindeki taşlarını hendeyi dolduzlarla Doldurunca birdenbire ve hiçbir masraf şey yapmadan hem hendekten kurtulmuş oldular hem de de güzel sokaklar elde ettiler. Evet. Bu da 6. dairenin gerçekleştirdiği ilk emlak operasyonlarından bir tanesidir. Onun Hı. etrafındaki parselleri de bir güzel sattılar ve bu şekilde şey Galata'nın imarı hız kazanmış ve başlamış oldu. Yani ve bizi de Galata'dan bir üst kademeye sıçratmış Hı. oldu. Tünelle beraber ikinci sısrama e, gerçekleşiyor. Şimdi esas İstanbul'da bu e, ne diyelim e, sırt çizgileri yokuşlar ve e, araziye uygun. E, İzoipsler'e paralel yüze, oluşturulmuş. Sokakların e, oluşturduğu bir mekan e, grameri var, bir dizisi evet, var evet. ve bu. İstanbullular bunu biliyorlar. Eskiden bu çok daha belirgindi. Şimdi tabii artık e, yeni e, modernist şehir evet. e, çiziminde yokuşa eğime pek fazla bakılmıyor. Biliyoruz kazık çakmak e, gibi şey yapmak gibi e, buldozer bugün artık her şeyi açıyor. Ama Mesela bar Barbaros, Barbaros bulvarından versene. bahsedecek olursanız, bulvarı. sizin hikaye hiç şey yapmaya. <gülüyor> evet, yani şimdi ben diyecek, hocam diyecekler ki, hoca siz de güzel anlattın ama peki biz bu Barbaros bulvarında ne yapalım? Şimdi ben de Barbaros bulvarına gelirsin bu programın sonuna doğru biraz Barbaros bulvarını konuşalım. Barbaros bulvarı e, bir yokuş olmak için mega yokuş. Mega yokuş. <gülüyor> e, ama öte taraftan da bir cadde olmak için fazla meyildi değil mi? Yani insanlar yüzde sekiz, yüzde dokuz bir meyil. Bir buçuk kilometre yürüdüğün zaman zincirli kuban varan bir adam, eh yani nihayet buralara çıktık, bugünleri de gördük der. Şükür. Ee, şükür der. Bir arkadaşıyla, hadi biz buradan e, yürüyelim de Beşiktaş'a ilerim dediği zaman yürümesi kolay. Yokuş aşağı yürüyorsun ama yokuş aşağı yürümenin başka zorlukları var. Çünkü yürüdüğün zaman her adımda sen bedenin 7-8 bazen de 10 santimetre aşağı düşüyor. ve şey, Her adımda e, bir e, küçük darbe alıyorsun ve bu 1,5 kilometre yürüdüğün zaman insanı rahatsız ediyor. Aslında pek e, biz bunun farkında olmasa, olmasak da o yokuş... Benim kenarımda o Barbaros yürüme diyor. Nitekim e, bir cumartesi günü küçük bir deney yapın. Yani bir İstiklal caddesinde yürüyen insan sayısına bakın. Bir de e, Zincir Kuyucu'dan Beşiktaş'a giden yolun şeyinde e, nasıl diyelim yaya kaldırımlarında yürüyen insanlara bakın. Orada kaldırımlar var ama büyük bir kısmı boş. Yürümek yasak değil. Tır, sıkışıklık falan yok ama hiç kimse yürümüyor. Evet. Öbür tarafta... Yürüme, yürümeye o kadar da müsait olmayan daracık istiklal caddesi üzerinde bir insan akıntısı var, bir milyonluk bir şey var. Yani İstanbul'un gramerinde bu yokuşlar, e, inişler ve düzlükler böyle bir e, anlatı oluşturuyor diyebilirim. Evet, yani aslında karmaşık, o çok koatik dediğimiz İstanbul'un altında. E, hmm, okunaklı bir şey var. Evet, <gülüyor> yani, evet, belki biraz daha. Yani bu e, aslında İstanbul'un karmaşıklığını... Karmaşık değil demek istemiyorum ama bu karmaşıklık e, çok e, çok basit okunaklı e, modellerin üst üste binmesinden yani süperpozisyon oluşturduğu bir şey. Bunu e, bu programımızda belki yani hiçbir şey yaramasa bu, bu çıkardığımız <gülüyor> sesler belki <gülüyor> bu küçük gramerleri <gülüyor> çözme bu küçük <gülüyor> şeyde konuda e, yararlı olabilir. Yani belki... yokuşlar düzlükler ve ee, bu sırt çizgileri meselesini anlamak lazım. Yani burada geliştirdiğimiz küçük model e, bir an için düşünürse altı yolda Bahariye Caddesi'ni anlamakta son derece e, yararlı evet. olabilir. Çünkü şey Bahariye Caddesi altı yola inen cadde bir mini istiklal gibi düşünebilir. Evet. İki tarafa meyillidir, e, drenaj problemi yoktur, üzeri düzdür. Bütün Kadıköy'in ticaretinin büyük bir kısmı o kısma e, şeydir yerleşmişti. Kadıköy'de e, Kadıköy kesiminde e, alışveriş nerede yapılıyor denildiği zaman deniz kenarında mı yapılıyor, alt yolda mı yapılıyor sorusuna baktığımız zaman alt yol bir şey bakımından hani ticari alan merkez olarak e, mer Kadıköy'ün merkeziyle yarışabilecek düzeyde evet, gelişmiş mi? bir yer evet, oldu. Evet. Eskiden de böyleydi. Evet, yani. evet. Belki alt yapının bir eylemliliğinden bahsedebiliriz. Yani, yani senin üzerinde yürümeni isteyen cadde veya istemedi. Ya seni yani seni, seni, yani, sen, yani biz aslında bu öyküyü biraz tersinden de okuyabiliriz. Evet. Yani biz ya ben orada yürümeyi sevmiyorum e, e, diyoruz ama dediğimiz zaman aslında o sevmediğimiz yer Öyle o kadar e, suskun, edilgen, pasif, nötr bir yer değil. Orayı işimizin altında oranın, yani tıpkı yani. Barbaros örneğinde olduğu gibi, ya yürü, yukuş, yukuş yukarı yürümesi çok zor, ya da inerken çok rahatsız evet. e, bir peyzaj olması. Halbuki küçük yokuş dediğimiz zaman, yokuş o kadar anlamsız bir şey değil. E, çünkü insan e, kısa bir mesafe ol, olmak suretiyle çok yüksek meyilleri e, kısa bir mesafe ise e, gitmeye, e, kat etmeye e, razıdır. Bugün İstiklal'ın yan tarafında Postacılar Sokağı mesela, Polonya Sokağı gibi mesela sağ tarafa giden e, sokaklar, Kalyoncu Kulluğu gibi sokaklar %10-12 maillere olmalarına rağmen insanlar burayı kullanırlar. Çünkü bu sokaklar çok uzun mesafeler değildir. Barbaros'la kıyaslandığı zaman minüskül yokuşlardır. <gülüyor> ya, o yüzden yani Eğimli yol yapılır mı? Yapılır. Ama bunun da bir... Evet, bir takım e, herkes bizim... için sonuçları. Değil mi? Var, bir de bunun bir ölçüsü var. Da. Yani evet. bu eğimli yolun ölçüsünde Barbaros Bulvarı <gülüyor> <gülüyor> getirmemek <getirmek gülüyor> lazım. Peki o zaman bugünkü programımızı burada sonlandıralım. Haftaya... Sermet Muhtar Alus İstanbul'un sokaklarının caddelerinin yokuşlarını bize evet, nasıl Evet biraz örnek yapalım bu sefer Adım'ın evet. çok konuştuk. Biraz da Sermet, <gülüyor> biraz Muzo, Sermet <gülüyor> Muhtar Alus Evet, videomuzu evet, e, da tekrar hatırlatalım. İstanbul Kazan Biz Kepçe.wordpress.com e, Facebook'taki topluluğumuza da katılabilirsiniz. Herkese iyi haftalar.